...bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü. 94.9 Açık Radyo'da bir şey daha var. Program, e, programın yeni bir e, bölümündeyiz. Konuklarımız... Cem Bakır ve Kadir Kılcımlı. Kılcımlı. Yes. Tamam Kendileri şu anda sahaflar piyasasında en çok aranan e, değil miyim? Daha sonra konuşuruz. Kitapların, Popüler Kültür ansiklopedisinin kitaplarının yazarları ve atıcıları. Evet başlayalım. Yani e, nereden çıktı bu proje diyerek sohapete başlayalım. Evet Cem Bakır. Aslında e, 1996'ydı zannediyorum. Yani Açık Radyo'daki bir programdan e, duyduğum bir cümleyle başladı. İki tane programcı e, akşam eve gidip e, önlerine gazeteleri, dergileri, makas ve uhuyu alıp bir fanzin e, yapmaktan bahsettiler. E, bu aslında çok tehlikeli, tehlikeli olduğu kadar da e, çok dehşete düşürücü bir şey aslında. Hı hı. Ama bir yandan da beni çok sinirlendirdiler. Bir şey bu kadar basit olamazdı hı hı. diye düşündüm. Ama ben de o akşam aynısını yaptım. Oturdum bir akşamda. Ee, Fanzini mi yaptım ilk sayısını. Aslında fazla tek sayı yapmak niyetindeydim ama ondan sonra e, sayılar arttı tabi. Ee, bizim aslında o, o nesneleri yaparken e, asıl düşüncemiz e, biraz alışılmışın ve genel kabul görmüşün dışında ve hatta onun da dışında biraz aşağılanmış olanı e, anlatmaktı. Yani e, en genel çerçevesiyle. ...popüler kültüre dahil olan nesnelerin sanıldığından daha önemli ve daha kapsayıcı anlamlar taşıdığını hı hı. düşünüyorduk. Ve bu düşündüklerimizi bir biçimde yazarak da anlatmak istedik. Çok da şeye Sen benzemiyor. Hemen nokta buydu. Ay, alıştığımız fanzinlere benzemiyor. Yani Değil mi? Zaten ben e, <gülüyor> ben fanzin, e, fanzinleri pek sevmiyorum aslında. fanzinlerde de beni sevmiyor zaten. Onun için fanzinlerle böyle iyi bir ilişkimiz var. Hı. Ama bizim yaptıklarımız e, genel e, çerçeve anlamında fanzin değil zaten. Hı hı. Ama bir tarafıyla da fanzin sanki. Elbette. Evet. Çünkü biraz önce dışarıda da konuşuyorduk. Kendimenin anlamı fanatiklerin takip ettiği magazin. Hı hı. Yani sonuçta o magazinin nasıl üretildiği çok da fazla önemli değil. Yani şeyden çok Türkiye'de onun formatı üzerinde daha fazla duruluyor. Orada üzerinde durulması gereken formattan çok sanırım e, anlatılmak istenen şeyler. Çünkü burada genel dağıtım kodlarının dışarısında söylenilmesi gereken sözler söyleniyor. Yani Hı. fotokopiyle üretilen, Türkiye'de bilinen klasik fazinde de bunlar böyle. Bizim yaptıklarımızda da böyle. Kim ne kolayına geliyorsa, ucuzuna geliyorsa o Hı. yöntemle ve o şekilde bu şeyleri üretiyor, nesneleri üretiyor. Meslek icabı bizim tabii şeyle biraz fazla ilişkimiz olduğu için, matbaacılıkla şeyle işte normal yayıncılıkla falan daha fazla ilişkimiz olduğu için bize bu daha kolay ve daha ucuz bir hı hı. şey olarak geldi, yöntem olarak geldi. Ve biz bu şekilde sözümüzü iletmeye çalıştık. Ama bizim gibi şansı olmayanların için fotokopi elbette daha ucuz bir yöntem. Onlar elbette hı hı. fotokopiyi kullanıyorlar ama fotokopiyi bu kadar öne çıkartmak da çok şey değil sanki. Doğru değil çünkü sanki çünkü bir arkadaşımız vasıtasıyla şeyden edindiydik. Birkaç Amerika'da yapılmış fanzin edindiydik ki bu kültürel dokunun da şeyi çıkış noktası Amerika'dır. Kuş yapılmış şeyler vardı. 800-900 sayfalık yılda bir çıkan fazinler var özel. Yani onlara bakınca bizim böyle hani cicili bicili gözüken nesneler evet. bile onların yanında çok şey kalıyor. Boyna bükük kalıyor. Şey mi ortak nokta? Yani e, bir şey dert etmiş olmak ve sonuçta alıçılmış diye kitap çıkartabilirsiniz peki. Aslında bunların hepsini toplasanız çok güzel de bir kitap olabilir de. Evet yani. Başka çıkalım. bir şey kanal bulmak. Yani ortak nokta bu fazinde. Ya, buradan şey geleceğim. Ya, siz niye bunları dert ettiniz? Şimdi futbol var. Benim bildiğim pornografi var, var aksaklar var. Evet, çok çünkü mutlular. bu mevzuların çok önemli Hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Yani düşünüyoruz. Ee, çok önemli ve önemli olduğu ölçüde de çok lanetli ve dikkate alınmaz şeyler olduğunu düşündüğümüz için. Hı -hı. Aslında çok ciddi art anlamları var. Yani o alanların bir de biz farkında olmadan aslında çok bizi kapsayan şeyler onlar. Hı hı. Yani mesela Reha Muhtar'ın hala bu kadar çok dinleniyor evet. ya da izleniyor oluşunu e, anlayabilmek bence çok önemli. Yani bakıp geçiyor olmak çok kör bir tavır. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var lafa gireyim ben de şey tabii çok saygıdeğer bir tavır hani Bergman filmlerinden, Pasolini filmlerinden bahsetmek falan ama bir toplumun dibindeki dokuya temas etmek istiyorsak aslında evet. tam da bu tip noktalardan kavramak gerekiyor bir toplumu. Hı hı. Yani Türkiye açısından konuşursak örneğin yani bir Ömer Kavur filmi ya da bir Metin Erksan filmi elbette çok saygıdeğer şeyler. Hı hı. Yani onları üzerine de şey yapılabilir. Bu tip güzel nesneler yapılabilir ama Türk insanının kültürü sanki Metin Erksan'dan çok bu işte futbola bakışımız evet. rehayı seyredeşimiz. Çünkü kendimizi soyutlayamayalım. Yani hepimiz gördüğümüz zaman bakıyoruz bunlara. Yani hepimiz sada gidip maç seyretmeyi seviyoruz. Türk toplumu bu tip şeyler üzerinden daha kolay anlaşılır gibi geliyor. Yani şey mi diyelim, e, sonuçta dert ettiğiniz nesneler diyeyim, yani konular bir şekilde aslında e, sizin doğaçlama gibi ortaya çıkıyor değil mi? Sonuçta bakıyorsunuz Renan Muhtar popüler bir inge haline falan geldi. Tabii bir şey disipline göre değil zaten yani, Hı -hı. evet. Ya yani Mesela üstüne yavaş yavaş yani futboldan başlayalım mesela. Çok da sizin son sağlam Fenerli Dallas komediyesi adadığınız futbol fazlını yap. Cicili cicili bir şey. <gülüyor> ya yani bu nereden çıktı ve ben e, görebildiğim için bir futbol ya yani bir de futbol kültürü oluştu. Şurada bayağı bir futbol kitaplı falan oluştu. Bunların arasındaki bence eee en saygıda değer ürünlerden bir tanesi. Yani futbolu bayağı bir çerçeveleyen bir şey. Manloski'den başlayıp Hatta ne var? Brighton'a her şey var. He yani futbolla başlayalım. E, Yine zannediyorum Halil Turanlı'nın bir sözünü zikretmek lazım. Yani programdan önce de konuşurken Kadir söyledi. Yani proletaryanın yarattığı tek sanat hı hı. futbol. E, aslında bunun İngiltere özelinde zannediyorum futbolun özünü kavramak için öyle bakmak lazım. Yani İngiltere'de gerçekten futbol çok farklı bir şey. Yani salt oyun ya da televizyonda izlenebilecek bir şey ya da sportif bir şeyin ötesinde bir şey. Futbol ee, zaten e, mesela ayakta izleme tribünü vardı İngiltere'de hala var mı bilmiyorum Yok, hatta kaldırdılar. yani kaldırdılar. U, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında çok fazla problem olduğu yani orada e, insanlar biraz yukarıda ayakta durup maçı izlerler gol olduğu zaman öne doğru koşarlar Hı -hı. en ucuz tribündür işçilerin olduğu tribündür e, bu kadar özgür ve yani, proleter kültürden çıkmış bir şey olmasına rağmen ama artık o da bitti. Yani ne? artık uluslararası kurallar geçerli. Artık evet. UEFA'nın e, yaptırımları geçerli. Bir anlamda e, bizim yaptığımız işler de biraz sisteme karışıyor evet. gibi geliyor. Yani İstersen. biz aslında bir takım şeylere e, karşı durduğumuzu söyleyemem o çok iddialı bir laf olur ama. Elinde sonunda sistem yine kendine eklemliyor onları. Çünkü e, piyasaya verdiğiniz ya da bir üçüncü kişiye, ikinci kişiye sunduğunuz her şey aslında bir metaya dönüşme potansiyeli evet. taşıyor. E, Dön dönüşüyor, dönüşüyor, da dönüşüyor da zaten. zaten. Dönüş, evet. Dönüşmese dönüş radyo programına falan evet, çağırıyorlar mıydı? Yani? <gülüyor> <gülüyor> aslında <gülüyor> bizim böyle bir programa çık çıkıyor olmamız aslında bizim kendimizi de reddediyor olmamız bir anlamda. Yani bu, e, bu rahatsızlığı ben ya aslında bu anlamda sınav... hissediyorum. Hı hı. Ee, ama başka türlüsü yok. Evet. Ya mesela çok tipik hemen önüme bir örnek geliyor. İletişim yılan yıllar önce çıkan bir kitap vardı. Bu Gençlik ve Alt Kültürleri hep kitabı. Mesela Herman kitapları şeydir aslında bir alt kültür ikonu evet, olarak hı. çıkar hı hı. ama daha sonra biliyorsunuz Herman evet. en çok satlı. Ya bundan kurtuluş da çok yok çok da bence çok da dert etmemekte de gerektiğini düşünüyorum. Ya sonuçta e, yapacağın şeyle ilgili e, falan ya. Yani. Dert etseydik burada olmazdı evet, zaten. Evet. Burada anlaştık. Yani. <gülüyor> Peki futbol e, sizin seyrettiğiniz e, bir şey yani sonuçta. Yani sonuçta Hı -hı. Çocuk, Elbette. çocukluğumuz geçtiği bir şey. Elbette. Hala çok yoğun seyrettiğimiz bir şey. Peki ya o futbolla ilişkiniz nasıl? Mesela şu anlamda soruyorum bunu. <gülüyor> tribünde işte futbol e, izleyici tipi vardır. İzler maçı gider. Bir de televizyonda izleyici tipi vardır. Maçı izler gider. Yani tribünde olmak başka bir şey. Futbol sesi bence de tribünde onandır. Oradan başarılı işte, nasıl hatta, ilişkiyle... Hatta şeyi o, söyleyeyim yani <gülüyor> o Cemre'de sık sık konuştuğumuz bir şeydir. Türbündeki seyirci tipleri bile değişiktir yani bir hı hı. kapalı numaralı hani şey açısından ekonomi politik açısından almayın. Yandan seyreden bir adamla şeyi sahi yandan seyreden bir adamla kale arkasından seyreden bir adamın evet. maçı algılaması değişiktir. Kesinlikle. Kale arkasından bakan bir adam o perspektif bozukluğu nedeniyle futbolcunun kariye çok yakın olduğunu zanneder ve sürekli bağırır. Niye vursana vursana <gülüyor> diye çığlıklar atar. Kesinlikle. Yani, Aslında sırf bunun üzerine bile tek başına bir fanzin evet. yapılabilir, yapılabilir yani. Kale arkası tribün izleyicisi. Evet. Onların o kadar bağırmasının sebebi o. Hı hı. Yani onlar şeyi sahayı çok daha şey algılıyorlar. Çarpık, algılıyor. şey. çarpık algılıyorlar. Aynı şekilde televizyon başında seriden de çok daha çarpık algılıyor. Evet. Yani bilmem kaç tane açıdan tekrarlarla falan i̇şte seri. Top eksenli bakıyor de, değil mi? Yani yani, o topun olduğu yerliyoruz. Evet. Şeyi falan görmüyoruz ki yani oradaki resim seçicinin seçtiğiyle hı hı. sınırlısın televizyonda yani yedek kulübesini görmüyorsun tribünlerin tepkilerini çok daha geç algılıyorsun. Hı hı. Yani Ya bu anlamda zaten televizyonda futbol izlemek aslında futbol izlemek değil. Yani futbol hı hı. daha zengin bir şey. Yani saha içi oyun anlamında. Ama tam da demin senin söylediğin şey o İngiltere'deki hani, taraftarların öne koşmasını, bağırmasını falan engellemeleri. Oradaki taraftarların da oyunun bir parçası olmaktansa sanki televizyon başında oturan seyirci evet. konumuna getirilmesi gibi bir şey. Kesinlikle. Ya ben naçizane tekerleşmenin ürünü diyorum ya. Şimdi sonuçta o... Cem'in senin söylediğin şey var yani dostum, bir kurallara bağlandı. Evet, Her yani. şey çok kurallı bir şey. Yani o kuralla uymadığın takdirde dışlanabileceğim bir e, şeydir. Zaten yani oyun, oyun demek de yani çok doğru değil de. sanki futbola, futbola bir noktadan sonra. Çünkü sporla oyun birbirinden ayrı şeyler. Sporda endüstriyel bir şeydir. Yani Hı -hı. E, mahallede top oynayan çocuklar bile artık UEFA'nın kurallarına göre var, oynuyorlar. Yani yani 3 yani, yani korner yani bir penaltı, penaltı olmuyor yani. artık. Değil mi? Ne güzel 3 korner penaltı. Belişik gol olmaz falan derdik biz evet, zamanında. Yok canım artık yani. Onlar da bir sopa koyuyorlardır kesin yani. Avut olduğu belli olsun diye. Şimdi 94.9 açıkladığı Can, e, Can Bakır ve Kadir Kılcın'la muhabbetimize devam edeceğiz. Ama bir şarkı dinleyelim. Daha sonra o şarkı üzerine konuşacağız. Björk'ten Bakaloret. Evet, açıkla bir şey daha var programındasınız. Björk şarkısı dedik bakalım. Evet, biz bu niye dinledik? Çünkü biz sizde bir Björk fanzin, e, Björk kitabı da yaptınız. Evet. Edip, evet. E, ya aslında benim Björk'ün müziğini den çok hoşlandığımı söyleyemem. Aslında e, Björke ilgim biraz onun o popüler ikon duruşuyla ilgili bir şeydi. O da nereden çıktı? Aslında Bart'ın 50'li yıllardaki sinemadaki kadın yüzlerine e, kadın yüzleri üzerine yazdığı bir makalesi var. Orada e, ya yani Greta Garbo'nun yüzü üzerinden 1950'lerin e, toplumunu toplumuna bir nasıl diyebilirim? yani Algılama çizgisi Hı -hı. çizmeye çalışır. Benim için de aslında e, biraz Björk 90'ların bu e, benim kendi kişisel görüşüm o çok kötü müzikal ortamında o kötülüğün içinde derin arka plan taşıyan hı hı. ama ilk dinlediğimde gerçekten iyi müzik olduğunu düşünmediğim hı hı. ama duruşuyla da özellikle 90'ları çok iyi anlatan bir ikon olduğunu düşünüyorum. Onun için yazdım o nesneyi. O nesne çok düşünülmüş de yazılmış bir şey de değil zaten. Bir akşamda çıkmış. Evet bir nesnedir. Çok hızlıca e, ve fazla kurgusuna falan bakmadan. E, Björk'ün aslında böyle bir anlamı var ama zannediyorum e, 90'ların müziğini ve müzikal ortamını anlamak için de iyi bir giriş noktası. Hı hı. Yani müzik okuma için yapılan bir şey diyorsunuz. Yani ya biraz e, Björk ilgisi tabii benim müziği anlamaktan ziyade 90'ların o kültürel ortamını anlamak için iyi bir giriş noktası diye düşünmüştüm. Hı hı. E, mesela e, Björk'ün işte dahil olduğu tarz içinde ben hemen hemen hiçbir şeyi dinlemiyorum hı hı. yani Björk dışında hiçbir şeyi dinlemiyorum. Ben mesela konsere gitmeyi konsere gitme özürlü de bir insanım yani ben tüm hayatım boyunca iki tane konsere gitmişimdir bir tanesi Björk'tür. Hı hı. Ve çok keyif aldım ee, hem performansından görmüş olmaktan ama bu da e, yaralayıcı bir şey. Hı hı. Benim Björk üzerine düşüncemi de yaralayıcı bir şey aslında yani e, ikonu e, işte e, fiziksel varlığıyla görüyorsunuz hı hı. E, çok yaralayıcı bir şey ama e, o anlamda da e, biraz çocuksu bir şey. Evet. Anladım. Peki bir şey anlamak için söylüyorum. Yani şimdi sonuçta 90'ların şeyini anlamak için, dünyasını anlamak için bir, şey bir özetleme yaptım. Mesela 80'leri anlamak için Sandra mı yazardın? Ya da ne bileyim Samantha Fox mu yazardın? Nena mı yazardın? Bana mı ya yazardın? Yani yani, <gülüyor> Bu anlamıyla çok, bir anlama çalışması. Evet, var, elbette mi? yani ikon olarak dediğimiz zaman zaten en şey göstergesi neyse, öne çıkan Hı -hı. göstergesi neyse onun biraz önce hani Bergman filmlerinin için kullandığım örnek yani saygı değerliğinden çok onun arkasıyla beraber taşıdığı anlam yani 80'li yıllardan en çok göz önünde kalan görüntüdür. Mesela Türk filmleri evreninde diskonun ışığı dönel yukarıda verdiler. şey o acayip sarı saçlarını sallayarak o Banu Alkan bir sürü genç insanın ortasında dans yadır. Biri, bir Stüdyo ben, 54'te bizim zaten. gençliğimizin. Yani şeydir Banu Halkan üstüne yazdığın zaman zaten o 80'lerin kültürel yapısının pek çok noktasını kavramış oluyorsun. E, bir fenomen aslında. Evet. Tam kelimenin şeyiyle kavradığı anlamla öyle bir şey. Yani o döneme ilişkin en çok tutamak noktasını kendinde birleştiren Hı -hı. kavram kişilik gibi bir şey aslında. Anladım. Ya şöyle bir şey deneyebilirim mi? Yani sonuçta 80'lerde bir kiçti harbiden. Yani şimdi işte Michael Jackson'lar falan şarkılar, o Hı -hı. stüdyolar, işte dönen toplar, Hı -hı. işte köpek yaka, ya köpek yaka olur köpek yaka yetmişlerdi tabii. O köpek saçı diye bir şey vardı uzun falan böyle. Evet. Ne anlam Evet Evet. Yani gerçekten her şeyle dökülen işte taşlanmış kotlar, kötü taşlanmış kotlar falan tabii o zaman kotlar yoktu gerçi ama... Ya vardı kiç, ya yalnız zımbalı kodlar falan zımbalı vardı. Yani. <gülüyor> Korkuş günler yaşamışız kemerler 90'lar sanki bir revanş şimdi kiçten kurtulup yeni bir döneme geçme diye tabir ediliyor. Ya belki O kadar onun... sağlıklı olmak da çok iyi bir şey değil, değil. sanki. O evet. kadar sağlıklı olmak evet. o kadar iyi bir şey değil. Bir de şey onun e, çok doğru göründüğünü de düşünmüyorum. Hı hı. Yani 90'ların. 90'lar aslında e, e, perdelemelerin daha net yaşandığı evet. bir dönem oldu kendini göstermeyip gizlemenin dönemi evet. oldu bana kalırsa. Zaten Björk'ü seçme sebebin de oydu. Björk benim için daha entelektüel bir duruş gibi görünmesine rağmen aslında bir yanıyla da örtüyor o arkasındaki o 80'lerden aslında daha farklı olmayan kiç ortamını. <gülüyor> ee, tabii ömürler çok kısa artık. Yani mesela evet. bundan 5 sene önce Radyolarda çok yoğun dinlediğimiz bir takım şeyler artık hatırlamıyoruz daha. Yani kim olduklarını bile bilmiyoruz. Zaten o gruplar ve şarkıcılar artık yok. Evet. Ee, ama bu anlamda Björk sanki bir sonraki döneme de kendini taşıyabilecek gibi görünüyor bana. Evet. O da biraz böyle sonuçta işte, işte, e, müzikal kanalıyla ilgili işte gırtlak yapısı işte falan filan e, biraz e, tabii böyle çok iyi bir sesi var. Ile, hı hı. Peki şöyle bir şey de var mı? Yani sonuçta belki senin zeykten aklıma şey gidiyor. Bu Yeni Sağ aslında bir şekilde farklı bir zaf şey. Evet e, tam ne söyleyecektim ben hadi hı hı. söylemeyeyim dedim çok yani mu, şey kısmı sağ... şey, yani aslında muhafazakarlığın intikam aldığı bir evet, 10 yıldır. İntikam aldı 90'lar. Bu anlamıyla yani ben çok öyle araya dalıp diyorum ama e, ben bir iddia tabii yani Türkiye içinde belki dünya içinde 70'li yılların işte iyi bir yıllar oldu. Yani şu anlamıyla iyiler. Herkesin sokakta olduğu, hayata dahil olduğu. Yani tamam şey manipülasyon vardı, şu vardı, bu vardı ama karşı çıkışlar çok fazla oldu. Karşı çıkış kanları çok fazla oldu. Yani 70 derken de şeyden kastetmiyorum işte 1 Ocak e, daha evet. başladı. 60'ların da süzüp gelen bir dönemin iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum. O şimdi İddia. şöyle bir şey de var. Ee, i̇kinci büyük savaş sonrası o şey dönemi vardır ya Amerika'da baby boom derler. İnanılmaz hmm, bir hmm. çocuk patlaması falan şeyler var. ekonomi çok canlı falan onun getirdiği bir canlılık da var. Yani 70 yıllara o kadar hazır girildi ki hmm. o ortam için. yani Hem genç nüfus çok fazla hem o genç nüfusun bölüşebileceği maddi hmm. manevi değerler çok fazla. Hmm. Ama 70 yıllarda o gitgide azaldı işte. Hı hı. Hem şeyler keskinleşti, görüşler keskinleşti, hı hı. kutuplaştı Türkiye'den hem dünyada. Şey başladı, terörizmin çok olumlandığı bir dönemdir hı hı. 70 yıllar. Onun dışında o petrol krizinin getirdiği o şey daralması var. Hem maddi daralma hem manevi daralma. Evet. Aslında o 90'ları şeye kadar da genişletmek mümkün yani 80'lerin başına kadar genişletmek mümkün. Yani ister bunu Türkiye'den hani 80'deki darbeden sonra şeyin sosyal yaşamında daralması olarak alın. İster Amerika'da Reagan dönemiyle beraber yeni Hı -hı. sağın başlaması olarak alın. Ama 70'leri yine de o kadar şey yapmak doğru mu bilmiyorum. Çünkü o 80'lerdeki ani dönüşümün hazırlanması da 70'li yıllardaki mesela Amerika'daki yeni sağ akımı, sinemacılar, bu John Milius'lar, Boşra derler. Hatta bugün çok sevilen Türkiye'de de Scorsese'ler, Coppola'lar Scorsese falan. Evet. Yani. Ya şey anılması söyledim. Ya Surtat dediğim gibi bir iddia yani sonrası çok daha oturtmuş bir iddia değil ama mesela <gülüyor> Çevirler yapıyor. Bir işi sınıf hareketi var. hareket var. İyi ya da kötü. Bir sol hareket var. Sinema sektörü çok ilişkili O geçmişten aldı ya. Dediğim gibi yani 70'de başlayan bir şeydi. De, 60'da falan süzüp gelinen bir şey. Ya sokakta farklı bir popüler kültür. Yani ben her zaman popüler kültürün iyi bir şey olduğunu. Yani popüler kültürün canlıysa iyi olduğuna inandığım bir şey. Ya çok yoğun yaşanıyor ama dediğin doğru aslında biraz sanki o boşluklardan falan. İşte e, yükselen bir o yeni o boşlukları vura vura. Diyalektik bir şey de evet. zaten yani. Kendi ikizini hı zıttını hı. mutlaka şeyinde yaşatıyor. Kendi içinde yaşatıyor. Dönem dönem biri. Bir de şey vardır. Yani Cem'le çok sık konuştuğumuz bir şey. Ee, 70 yıllardan sonraki belki de o kadar ani dönüşümü getirdiği bir şey. Biz hep deriz ya. Yani toplumu eskisi gibi üretim ilişkilerine göre değil aslında tüketim ilişkilerine göre artık biraz değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü Teşekkür o şey e, o büyük modernist projenin çizdiği işte proleterler üretir. İşte mavi yakalılar var. Beyaz yakalılar hı. falan var. Yani mesela artık dünyada o kadar fazla mavi yakalı kaldı mı? Ya yani çöktü bence. Yani, yani bitti hatta. Tamamen hizmet sektörü hı -hı. üzerine kurulu hizmet. Bütün şeyler, endüstriler. Hı -hı. Yani şey de değişiyor. E tabi e, toplumun kendi iç yapılanması da değişiyor. İç yapılanmanın içindeki şeyler de değişiyor. E, şey de söyleyeyim mesela fanzin ya da değil her neyse, bizim yaptığımız nesne mesela 70 yılların nesneleri değil. Hı hı. Evet yani 70'li evet. yıllarda yapılabilecek şeyler Yıllar değil. değil. Evet. Yani Hatta 80'li yıllarda da yapılabilecek, yapılabilecek şeyler, şeyler değil. Biraz e, özet çıkartma yılları. Çok Özel çıkartma şey zamanımız var belki. Karikatürize <gülüyor> ederek söylüyorum ama <gülüyor> üretim ilişkileri üzerine kurulu bir toplumun algılayacağı şeyler değil bunlar. Kesinlikle Tüketim ilişkileri üzerine kurulu bir toplumun algılayacağı şeyler. Evet. Buradan şeye geleceğim ben hemen bağlantı da var ne güzel bağlantısını da kurduk. Sine Aksak bu da sizin başka bir nesneniz. E, Türk sineması üzerinden. Evet yani e, Türk tarihsel Hı -hı. filmleri Hı -hı. üzerine İkisi bir Türk şey. Türk tarihsel. Biri Hayır e, kadın figürleri üzerine bir tanesi. Hı -hı. Evet. Mesela buradan ne okuyoruz? Tarihsel, ben, ben çok önemsizliyim. Çünkü Arkın'ın filmlerinden yola çıkıyor. E, tarihsel film. Ya aslında Sine Aksağ'ın birinci sayısı çok e, spontane ortaya çıkmış bir Hı -hı. şeydir. Yani benim işte 97 yılında birlikte oturduğum arkadaşımla bir akşam oturuyoruz <gülüyor> evde bir şey yapalım dedik. Ben değilim. Bir fanzin yapalım. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, çok iyi hatırlıyorum saat 11'de git dedim odana ben de odama gidiyorum saat 12'de salona gelelim ve ne yaptığımıza bir bakalım. Ben bir şey. bu nesneyi yaptım yani bir Aha. saat içerisinde. Ee, spontane yapılıyor olması e, onun benim düşünmediğim bir şey olduğu anlamına gelmiyor daha öncesinde. Yani kadın figürleri üzerine daha önce de düşündüm o aslında e, benim daha kapsamlı bir projenin. Küçük bir özeti aslında Hı -hı. o yani. E... Ortağına gol mü atmış oldun yani çaktırmadan <gülüyor> hazırladığın şeyle? Bir nevi. <gülüyor> <gülüyor> e, Diğerisi daha düşünülmüş bir çalışma Aha. oldu yani. Türk tarihsel filmleri daha doğrusu fantastik. Ya bu da çok e, benim eleştiri aldığım bir şeydi. İşte onlar fantastik değil ya da onlar tarihsel film değil falan gibi bir takım eleştiriler de aldım ben ama benim için sonuçta onlar... Türk tarihsel fantazya filmleri onlar. Evet. Kesinlikle. Ee, yani tarihsel film evet çünkü bir tarihsel gerçekliğe gönderme yapıyor. Hı hı. Fantazya. Çünkü o tarihsel gerçeklikle hiç uyuşmayan taban tabana zıt bir takım şeyler de var onlarda evet. yani işte e, bunu şey anlamında söylemiyorum yani Cüneyt Arkın işte bilmem kaç yüz metreye zıplaması anlamında söylemiyorum gerçekten bilgi olarak da çok korkunç yanlışlar falan var Vikitlerin, onlarda. İktidarın hanlarla ilişkileri çok olmamalı Yani anlaştı, mesela anlaştı. Karaoğlan'ın e, Baybarao ile Orta Asya'dan at sırtında iki günde İstanbul'a gelmesi ha var. Yani onlar şeyler <gülüyor> <i, i, gülüyor> <tam onları> <gülüyor> yani o ilk Kara Murat filmidir zaten kazıklı voyvoda evet. da oynar. Hı hı. Yani orada tarihler tamamen her jümerç. Tabii tabii. Hepsi birbirine girmiş. Yani Kesinlikle. her açıp da böyle La Russa Britannica'ya bakan adamın çok kolay yakalayabileceği şeyler var orada. Tarihsel, kronolojik kaymalar var. Tabii. Yani mesela şey mi? Biz çok yedim. Ben yani bir dönem oturup böyle sabah akşam o filmleri seyrederdik. İşte bu siz de bahsetmiş o filmden. O filmin ismini söylersiniz. Hun İmparatoru içerisinde kaçırılıyor işte Autobot filan olan film. Ee, Tarkan. Tarkan'ın filmi. Viking kanı. O Viking Khan'ın ilk bölümde sanırım şeyi vardı. Mesela Han'a gidiyor. Han'da böyle şey diyor işte bana şarap, inin şarabını getirir. Köpeğimi de evet, işte kurtla. Kurt, kurt, kurtlarına. Kurt. Kurt. Kurtla iki tane kurt var. O, o, o filmin fi başımı. Filmin evet. başında iki evet. kurtlar. Yavru Hı. kurt da var. Daha sonra ikinci bölümde öldürülüyor. Evet. Şey diyor kurtlar yemiyor bu arada. <gülüyor> Niye yemiyor diyor Hancı. Onlar diyor Türk adetine göre yetiştirilmiş. <gülüyor> ha şimdi ne demek şimdi? Bir kurtun Türk <gülüyor> adetine göre yetiştirilmiş olması falan. Çok hama Finansiyetin karikatür hali evet. artık o yani e, ona söylenebilecek hiçbir laf yok. Yani e, bir şey söyleyeceğim Yani buradan e, şu anda mesela yine çok gündemde yani Türk tarihsel filmler dediğiniz o fantastik hatta da Skognomino'nun Metin Demirtaş'ta çıkarttığı kitapta. Demir evet, Demirhan'la evet. Demirhan Demirtaş'ta. Demir evet. E, şu popüler ama sonuçta bizim e, oradan e, neler gördünüz siz o da nasıl hayatınıza nasıl okundu. Yani zamanınızda o filmleri izledik mi geçiyordunuz? Aslında o, benim e, filmleri, o filmleri izleyişim biraz daha geç bir döneme denk geldi. Ben gerçi ortaokul zamanım, sinemada falan izleme şansım da oldu onları yani O anlamda çok mutluyum Hı -hı. aslında. Ama tabii e, filmler üzerine e, düşünme daha sonraki bir dönemde oldu. Yani. ister Hı -hı. istemez. E, benim için o filmlerin anlamı bir ya aslında bütün popüler kültür nesneleri için aynı şeyi söyleyebilirim. Kadir'in de söylediği gibi bir Bergman ya da Metin Erksan filmi ki ben ikisini de çok seviyorum hı hı. çok saygı değer çalışmalar. Bu filmleri okuma ya da kavrama çalışması da o anlamda saygı değer. Ama bizim kendimize dert ettiğimiz popüler kültür metinlerini Anlama ve kavrama çalışması inanın daha zor. Hı hı. Çünkü e, o diğer saygıdeğer ürünleri değerlendirebileceğiniz önünüzde bir e, kuramlar silsilesi var. Hı hı. Bir sürü yapılmış çalışma var. Doğrudan o konuyla ilgili olmasa bile o konuya gönderme yapabileceğiniz çalışmalar var. Ama popüler kültür ürünleriyle ilgili bir kuramsal çerçeve yok. Hı hı. Olan kuramsal çerçeveler de çok sakat. Şimdi Skogna Milyo ile Metin Demirhan'ın yaptığı çalışmadan bahsettin ya... O çalışma bana sorarsan koskocaman bir hiç. Hı -hı. Hiçbir şey söylemiyorlar. Burada böyle. Fantastik burada böyle, dahi yok. Anladım. Evet. Fantastik'in tanımı yok. Türk Fantastik Sineması diye bir başlığı var. Koskocaman bir kitap. Ama Fantastik demek yok. Yok. Evet. Bir de zaten Ama e biraz şey referen kitapları vardı. Çok eklektik şeyler... bir şey. Hı -hı. Ama yani... yani tam demin pardon sözünü keseyim. İlk başta konuştuğumuz şey vardı ya. O çok başarılı yapılmış kalın bir fanzin. <gülüyor> evet aslında bir fanzini. Yani şey önemli. Format önemli değil derken evet. onu şey yapıyordum. Yani bizim yaptıklarımızdan çok da fazla bir ayırdı yok mesela Hı -hı. o şeyin. Nesnerin. Evet. Kesinlikle. Evet. Ee, bir şey daha var programı. Muhabbet uzar. uzar. Çok da güzel muhabbet. Evet. Daha, daha da neler yaptınız? Onları da hemen sayalım ki sevgili de bir haberdar olsun. Vampirleri yaptınız. Şimdi e, vampir fanzini aslında e, Martin Mister Atlantis çizgi romanının bir New York vampir macerası vardır. Uh -huh. O maceraya gönderme yaparak vampir üzerine kısacık bir şeydi yine yani benim de doğrudan ilgilendiğim bir mevzudur. Onun dışında İrlanda ile ilgili bir şey yaptık. Şimdi yani İrlanda'nın popüler kültürle ne alakası var denebilir ama yani biz Çok öyle istedik. Var, yani biz Hı -hı. öyle istedik ve yaptık Hı -hı. ki benim de kendi adıma en iyi fan, e, nesnemiz odur. E, Peki bir soru. İrlandalılar şeye çok benziyor. Ya, Akdeniz'de böyle bir şey düşünür mü? Ya çok eğlenceli adamlar. Yani muhabbet falan. Folkloru bile çok böyle ya, müzik şimdi değil şimdi gibi, İrlandadaki e, asıl problem a, şu. Bir şey ben bilmiyorum. Yani İrlandadaki asıl problem şu. Ee, İngiltere kıta Avrupa'sı için öteki. Hı hı. İrlandalılar taşla. ötekinin ötekisi. Taşla, taşla. Bir de e, çok... E, yani coğrafyasından kaynaklanan bir enteresanlığı var İrlanda'nın. Bütün büyük savaşların ve yıkımların Hı -hı. etkisinin olmadığı bir yer. Evet. Yüzyıllar öncesinden kalma sapasağlam kiliseler var Hı -hı. hala. Mesela yanlış bilmiyorsam e, İrlanda Cumhuriyeti'nde bir genelev yok. Evet soranı dövüyorlar. Ya evet soranı. Çok, soranı dövüyorlar ayak Niye şey çok katolikler Abi, adamlar. Yani, yani hat katolizmin hat yani. etkisi. Boşanlamı Aynı adamlar düşürür. eve gitmeden önce mutlaka pava evet. uğrayıp... Falan. Bir tek falan değil yani birkaç tek, birkaç tek atıp, atıp hatta bir kavga çıktığı zaman özelliyse biz de karışabilir miyiz? Toplu <gülüyor> halde kavga edip şeylerini döküp kurtlarını döküp öyle eve giden adamlar. Ben onu mesela almak isterim. Niye mesela bir gallerliği ayırabiliyorsun gallerli işte ya, tip olarak da ayırabiliyor insanlar. Çok Hı -hı. iyi bilenler falan İskoçlar ya kültür olarak İrlanda apayrı bir. Sanki uzaydan bir düşmüşler. İşte, uzay i̇şte o dediğimiz o değil. yalıtılmış şeyin Hı -hı. çok etkisi var. Ya bence yani, İrlanda'yı asıl anlamanın yolu ne biliyor musunuz? Yani İrlanda 80'li yıllardaki serbest İrlanda milli takımının herhangi evet, bir maçını izlemek. Evet. Cekir Charlton hocalıyormuş. İrlanda yani çıktı olay İrlanda cumet'ten bahsediyoruz. I, serbest İrlanda. Vallahi güçlü denemez belki ama çok böyle i, teknikle bize her zaman yenen takım değil mi? Kuzey evet, değil mi? Evet, evet, hep de yen Kuzey, evet, yenildik hep. O da çok enteresan bir hikayedir. Şöyle İrlandalılar şeyden nefret eder belki bilirsiniz. İngilizlerden nefret ederler. Evet. Yani Jacky Charlton da İngiliz milli takımında 66 Doğu Vembley'de hı hı. dünya hı hı. şampiyonu olan kadrosunda yaralan alan bir adam. Onu getiriyorlar takımın başına. Önce çok yadırganıyor falan yani. Bir İngiliz bizim takımın başında ne işi var diye. Fakat adam İrlandalıların en sevdiği futbolu oynatıyor. Kıta Avrupası yazarları şöyle diyorlardı. Yani 8 gol atsanız da oynamaktan asla keyif alamayacağınız bir takım. Evet. Çünkü topun olduğu yere 11 kişi birden koşup. <gülüyor> 11. Yani 11 demeyelim kaleci kalesinde evet, duruyordu evet. da. 10 <gülüyor> kişi birden <gülüyor> koşup tekme tokat mücadele edip. Yani 2-0-3-0 bile. Tüküren, itişen, kakışan çok falan bir şey. yani. Yani oyunun, oyun olan futbolun spor olma süreci içerisindeki o bozulmalarını, hı hı. kişiliksizleşmelerinin karşısında duran bir takımdı o takım. Hı hı hı. Onun için çok seviyoruz ve bana kalırsa 80'li yılların İrlanda futbol takımını anlayabilmek aslında bütün İrlanda kültürünü anlayabilmekle eşdeğer. Yani o aranda hı hı. da güç. Mesela şey bile, enteresan geldi bana yine bu ilanla. Bir... Şimdi e, bir iracı, yani sevilsin de sevgisi, politik olarak iraya semprediyor ama sonuçta asla, yani bilinir, tanımlı ama asla şey gammazlanmaz. E, işte kötü laf söyletirmez. E, Kendisi söyler ama başkasına söyletirmez. şeydir yani, zaten evet. yani bir dönemde şey yapmaya başlamışlar. E, mahalledeki herkes kimin şey olduğunu, militan olduğunu ve hangi eylemi yapacağını biliyor. Evet, adam kapıyı açıyor çıkıyor olacak. işte bombaya gidecek falan. İnsanlar kapıların önüne çıkıp alkışlamaya başlıyorlar. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bizim adam gidiyor falan diye. Olmuyor böyle. <gülüyor> Olmuyor <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Cem Bakır ve Kadir Kılcım'la muhabitimiz burada sona yöneldi. Ne yazık ki. Çünkü gerçekten çok verimli, güzel sohbetti. Ee, size tavsiyem eğer e, sahaflara yolunuz düşerse e, Aznavur Pasajı değil Aslaan pasajı. Bizim Pentimento'dur asıl pentimento. merkez Pentimento aslında evet. Pentimento. Orada Hı -hı. Da sayılarımız çok sayılarımız var. Öyle evet. mi? Aha, yani ya çünkü insanla eline Björk Al olan var mı diye soranlar çok gördüğüm için tıpkı aslında. Pentimento. Yani asıl merkezimiz Pentimento Hı -hı. yani oradan e dağıtım yapıyor oradaki bir arkadaş? Bunu da devam edecek mi şeyler e bu nesneler? Allah nuh aslında şöyle yani. E en son nesnemizi Kadir galiba iki sene önce mi yaptık? Ee, Rehat'ın bunlar... Hayır, daha değil, sonra Judas var. Judas, onu Cudas da ben, bir şey vardı. ben yaptım. <gülüyor> 99'un başında mıydı? Valla aslında işte yeni bir şey ortaları. yapmamış olmamızın tek suçlusu benim ve bendeki tembellik. Ama e, harekete geçeceğiz. Yani e, elimizde çok yakın 3-4 tane proje var. Hı -hı. İşte François Ozon, e, genç kuşaktan bir Fransız Salsiniz. eşcinsel... Yönetmen Yani Kesinlikle. biz çok yeni tanıdık ama hı hı. E, çok sevdik ve saygı duyduk yani kendi adıma. E, onunla ilgili çok yakın tarihte bir şey yapmayı düşünüyoruz. Hatta yapıyoruz e, hı hı. bu ara. E, Kadir'in text, text üzerine ciddi bir çalışması var. Güzel. O devam ediyor. Ben e, Ken Parker üzerine bir şey yapmayı düşünüyorum. Gerçekten Ken Parker yani. üzerine yazılmış bir takım yazılar vardı. Onlar biraz benim şevkimi kırdı ama... Evet. O Metin Demirhan ve Skogna Milyon'un yaptığı yanlışlara düşmek gibi bir durum var orada da ben hı hı. yine şevk yükledim kendime yani onu Hadi. yapacağım muhakkak. Ee, onun dışında da yani uzak gelecekte bir tane Müslüm ses yapmak istiyorum muhakkak. Aman ne güzel ya. Ee, Kapakta da mutlaka şu Emanuel koltuğuna oturmuş bir <gülüyor> kapağı olacak. Ben de şey yapacağım. O bambu koltuk üzerine bir fanzin yapacağım. O bambu koltuğu oturuyor. Benim oturup, evimde var. Afşar. Benim evimde var bir tane. İşte Sahtesi ama. <gülüyor> Sahtesi. <gülüyor> Sahtesi. <gülüyor> bir de başka bir arkadaşımızın Hı -hı. ciddi bir çalışması var. Ee, Mete'nin işte bu Hı -hı. şiddet cinsellik kaynaklı. O böyle bir dizi halinde düşünüyoruz onu yani Hı -hı. tek bir nesne olarak değil. Bir de onlar var. Var yani, yani projeler. Evet. Ya bu güzel ürünler her zaman çıksın. Hayatımız zenginleşsin. Hayatımız öyle güzel okunsun diyelim. Ve şimdi bir e, ara sohbetimiz dediğim gibi ne yazık ki bu da bitiriyoruz. Bir şarkıyla ara veriyoruz. 94.9 Açık Radyo'da bir şey daha var programı ve programda örneğini eşsiz, ben, eşini benzeri bulamayacağınız bir şarkı nelik Bu şarkının ismi e, New Market, nin e, Neurowask adlı bir albümden. Bu albüm daha sonra Hades etiketiye çıktı ama sonuçta bir ev kaydı olarak e, dünyaya gelmiş bir şarkı. Şimdi bu New Market için e, elinde bir evet, Robotnik fanzininde bir eleştiri var. İşte biz de anlamaya çalıştık. Sonuçta ben çok anlamadım bu nasıl bir albüm falan. Ee, düşük tempolu bir ritmin eşliğinde karabiyan kesik vuruşlu gitar. Enerjisiz bir saksafon. Örneklemesi parçanın disketini oluşturuyor. Ee, ve evet ilginç bir diye Not düşmüş. Evet böyle bir albümmüş. Biz bunu niye çaldık? Biz bunu bir ev kaydı olduğu için çaldık. Sonuçta bu da bir fanzin yaratmanın bir ürünü. Sonuçta bir e, piyasaya çıkmış ama sonuçta çıkış gerekçesi... Bir fanzin mantığına denk düşüyor. Evet, fanzinler e, sohbetine devam ediyoruz. E, bu e, şarkıyı bize Detone Deniz, e, eskiden Atlas Sineması pasajında, şimdi yeni yeri Tokatlayan pasajında olan bir e, dükkan. Bu dükkanda artık yeni yerinde MOP, e, bilmeyenler için tarif edeyim. E, MOP e, isminde bir dükkanın, MOP neymiş ona da bakıyoruz. Old School Club Trend Streetwear. ...tarzı kıyafetlerin satıldığı bir yer onun üst katına taşındı. Bu üst katı taşındıktan sonra tabii yenilikler de yaptı. Detone Deniz ismi yani bilenler bilir Deniz Pınar. Ee, burada ev kaydı, ee, Albümler konulacak, satılacak. Ee, ve artı o ev kaydı yapan insanlar arasında bir iletişim yeri haline gelecek. Ve birçok fanzin orada bulacaksınız. Eskiden Mondo Tıraşo'ları falan bulduğumuz falan, e, gibi e, fanzini ne buluyorduk? Ve daha fazla fanzini de bulacağız. Artı e, çoğunluğu İngiliz olan Mut ve ska gruplarının albümleri, kayıtları, plak çalışmaları yani sonuçta yine fanzin kökenli çalışmaları da burada bulacağız. E, artı e, Detone'de yeni bir yer daha açacak. E, Bunlar Narmanlı yurdunda İsveç konsolosluğunun karşısındaki e, Narmanlı'da MAK isminde bir mekan açacak. Bu mekanda çoğunlukla filmler, kült filmler gösterilecek. Ee, neler gösterecek onlardan, onlardan örnekler verelim bir Get Carter gösterecek bu Michael Kean'ın en cool haliyle e, olduğu film e, Get Carter'dan sonra Mayıs ayında Barberella gösterecek Barbarella'yı biliyorsunuz Roger Vadim'in Jane Fonda'nın e, Roger Vadim'in çektiği Jane Fonda'nın oynadığı film e, daha sonra Kenneth Anger filmleri var kısa filmleri var ki bunlar arasında Scorpio Rising gibi filmler de var ya, bu Kenneth Ang Anger filmleri sanırım e, Mayıs ve Haziran adında devamlı gösterecek eğer ki Kent Anger hakkında bilgi istiyorsanız Kent Anger hakkındaki en geniş bilgi e, bilebildiğim kadarıyla Halil Turanlı'nın Bir Erdem Olarak Sapıklık adlı kitabında çivi yazılarından çıkmıştı sanırım. O kitapta Kent Anger hakkında ve diğer e, kült filmci hakkında bilgiler bulursunuz. Daha sonra e, güzel bir film var aslında iyi bir sürpriz. Hiçbir zaman hemen görmemişim kendi adıma. E, çok işte görmemiştir. Meriam Faithful Alan Dolan oyundu. Motosikletli Kız filmi. Marianne Fethullah'ın o güzelim yüzünü görebilirsiniz orada. Ve artık bu Jack Cardiff'in bu filmi gerçekten müzikle hedeflen bence oldukça olağanüstü filmdi. Daha sonra Forbidden Planet isminde bir film. Bu film aslında çok enteresan. Ee, küçük e, bütçeli filmler arasından sıyrılıp büyük bir bütçeyle hazırlanan bilim kurgu filmlerinin ilk örneklerinden bir tanesi Forbidden Planet. Bunda soundtrack'ı aslında oldukça iyidir. yani Sonuçta bütün e, fan zililer Kadir herhalde bu filmi bayağı biliyorsun herhalde. Forbidden, ya, Planet Forbidden Planet ben TRT'de seyrettim. TRT'de a. TRT'de seyrettim evet. sizi. Yanlış bilgi mi? verdim. TRT'de <gülüyor> seyredilmiş bölüm. <gülüyor> Forbidden of. Planet çok önemli bir film. Hı -hı. Yani müziğini falan ben cem kadar müzikle çok doğrudan ilgili bir adam değilim. Fakat bilim kurgu janrı içinde Hı -hı. ahlaki yapı olarak, ideolojik yapı olarak en sağlam filmlerden bir tanesidir. Hı -hı. Yani zamanı uydurursam ben gider tekrar seyrederim. Evet. Ya şey o filmin özelliği şey mi yani bu e, bilim kurgu ama şey hikayesi e, işte o kötü en büyük, büyük bütçeyle hazırlanmış şey. Biraz böyle elbette yani ideolojik o kadar, hı hı. olarak o kadar sağlam olmasının sebebi de o zaten. Hı hı. Yani bütçesi az olduğu için stüdyo çok fazla denetlemek şeyi duymuyor. Hı hı. Gereksinimi duymuyor. Çok daha özgür çalışıyor. Evet. Şey yapan, yapan adamlar diyeyim hı hı. yani. Çünkü sadece yönetmenin emeği yok orada yani senaristin falan da şeyi vardır mutlaka hı hı. etkisi vardır. Ve şeydir yani yıllar sonra ancak işte Brad Runner'da hı hı. yakalanabilecek çok Enteresan bir Blade şey. Blade Runner o hızlı koşan kuşu değil mi? Değil mi? O Road Runner. <gülüyor> Road Runner. Road, Road Runner'ı Run endikodayım. Run Run. <gülüyor> <mink> sesi çıkartıyor. <gülüyor> <daha bakma. gülüyor> <gülüyor> Blade Runner şeydi tam küt ee, film. Vallahi bıçak sırtı. Bıç bıçak sırtı filmi. Hı -hı. Evet. Redescut. Redescut filmi. işte yıllar sonra. Yıllar Blade Runner'da yakalanabilen bir şey var. İnsani öz var. Forbidden Planet'te. Evet anladım. Peki şeyi soruyorum. Hemen yeri gelmişken. Get Carter ya da motosikletli kız gibi filmleri seyrettin mi? Vallahi Get Carter'ı hiç duymadım. Motosikletli kızı sağda solda çok övgüsünü okudum. Fakat onu da izlemedim. Ben motosikletli kızı 3-4 sene önce bir video kasetten izledim. Yani benim de TRT'de gördüğüm dediğim 3-4 sene öncesi falan diye Ben biraz otistik bir adamım. Hatırlarım yani. 80'lerin çok başı falandı. Evet. makta Detonel'in açtığı bir dükkan. makta bunları ücretsiz de olarak pazar günü e, seyredilecek. E, Artı bunlar tabi kayıt etmeye imkanı yok. Bir kez seyredilecek. Artık bunların üzerinden konuşulacak. Ki bu detone bildiğim kadarıyla e, daha önce Ed Wood üzerinde de çalışmalar yapmış. E, bu küt filmlerin bizim tanıdıklarımız arasında Ed Wood geçen sene e, festivalde 3 filmi gösterilmişti. Uzaydan 9 numara planı gibi gerçekten şaheser bir film. Bu senede yine bunlar arasında çok enteresan bir örnek olan Roger Corman filmleri seyredildi. Ben e, şeyi seyredildim. Uselerin evi vardı. Bir de Dehşet gecesi vardı. Vallahi ben onları pas geçip şeyi seyrettim. Adamın tek mesajlı filmi olan Fitneci'yi seyrettim. Bitnice Van Ve çok şaşırttı beni. Çok kuvvetli bir film o. Hı hı. Çok kuvvetli bir filmdi yani Roger Corman'dan ben o kadar hı -hı. kuvvetli hı -hı. film yoktu. Şey açıdan, ideolojik açıdan o kadar temiz bir bakış beklemezdim. Anladım. Ya ama Roger Corman sonuçta şeyi çok aslında, iyi sinemacı yani. Çok o, iyi sinemacı. o ayrı. O ayrı. Hı -hı. Çok iyi sinemacı. Hemen şeye geçelim. Bunların fanzine nasıl bir alakası var? Benim kafamda şöyle bir şey oluştu. Eee Edward gibi, şeyi gibi, Roger Cormac gibi çok popüler örnekler. Aslında bu B-side denen filmin en çok tanınmış. Biz de aslında çok tanınmış Sonuçta Amerika'da falan büyük bir endüstri B-side üzerine, yalnızca B-side üzerine film yapan yönetmenler falan var. Ya yani bayağı bir sanay olmuşsun da Türkiye'de çok fazla tanınmıyor bunlar. Bu fanzin ile alakasını şöyle kurmaya çalışıyorum. Sonuçta e, bu bir kült yapıt. ya sonuçta yaratıcısının e, vermek istediği mesajla ilgisi var ve buna hemen bir soru sormak istiyorum. Ya Türkiye'de bir saatler üzerine bir çalışma yapılsa neler olmaz? Ya sonuçta sizsiniz. Aksak da yaptınız. Evet. Bu bir sahiter ayrı bir. Vallahi Kadir'in zikrettiği isim yani Nakiyurtar üzerine mesela mutlak bir şey yapılmalı hatta hı hı. yani. E, Festival e, anket formuna biz Nakiurter toplu gösterisi yapılmalı diye bir not da düştük. Evet, yani doğru. çok ciddi alınabileceğini zannetmiyorum ama ya abi, gerçekten hiç hiç çok hiç önemli. diye yazdık senelerce. En sonunda yani iki hiç söylence yaptılar. <gülüyor> Nakiurda biz de yazalım. Ya mesela Altman bunları araştırırken çok da ilgilendiğim bir isim. Tabii herkesin de çok bildiği ama kimsenin ses etmedi. Alp Zeki Heper var. Alp Zeki Heper Aynen. biliyorsunuz. Hı -hı. Bir filmi sanırım vizyona çıktı. Daha sonra vizyon şansı çıkmadı bulundu. dahi. Bildiğim bir kadarıyla de... çıkmıştı söylerler e için... e neydi adı dur. Bir şeyin soğuk geceleri falan adada gibi soğuk geceleri geceler falan şey. gibi bir şey Hı -hı. olması lazım. Sadece Şa Sami Şekeroğlu'nda bir nüsa var Hı -hı. elinde varmış. yani kopya olarak Hı -hı. onun dışında hiçbir yerde yok. Yine bildiğim kadar burada olabilir gösterisi e Fergan Mirkala, Mirkelam Mirkelam'ın babası Nazım Mirkelam'ın Mirkelam işte birkaç polisiyesi var bende. Kitabı? Kit kitap Kitabı? Kitap o olarak. Şeyi seyrettirme, Kara Çantayı. Hayır. O nefis kült film. Hayır o gösterilebilecek şansı hmm. var yine şeyde, Detone'de. Ya Detone'de böyle güzellikler olduğuna e, sevgili izleyicilerimiz izleyiciler, izleyiciler, anlatalım. Daha sonra e, Detone'de neler olacak? Söyleşler olacak bu konular üzerine. Yani sonuçta Ed Wood, Roger Caron'un dediğim gibi örnek ama asıl e, şeyler, sohbetler e, şeyin işte Barbarella üzerine bir sohbet olacak bildiğim kadarıyla. Jack Cardiff üzerine olacak. Alan ee, daha sonra Beben Luis kayıtları dinlenecekmiş. Beben louis ben hiç dinlemedim. Belki telifte sen dinlemiştin. Belki. <gülüyor> evet tıpkısıyla konuşmak gibi fanzim muhabbeti dipsiz sonsuz bir muhabbet ve burada kesmek durumdayız. 94.9 Açık Radyo'da bir şey daha var programdayız. Biraz fanzin takıldık bugün. Ee, evet bir adres de vermiş olduk. Adresimiz e, Detone Tokat Yan Pasajı'nda fanzinleri bulmak, ev kayıtlarını bulmak için. Pentimento e, Cem Beyoğlu sinemasının altı altındaki altı. yerde. Cem e, Bakır ve Kadir Kılıç'ın yarattığı nesneleri bulabileceğiniz en iyi yer. Bence de bir an önce bulmaya çalışın. Evet şimdilik hoşçakal diyelim. Bebisi. Bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.